Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Duna'nın beri yanında, Mamel Ketencoğlu ben. Sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. 94.9 açık radyodasınız ve programımız şu anda başlamış bulunmakta. Efendim bu programda hiç çalmadığım, e çünkü fazlasıyla bilinen, e sevilen bir şarkı olduğu için biliyorsunuz onlara azıcık mesafem var benim. Çünkü insanların kolaylıkla ulaşabileceği, Parçaları bir de benim çalmama hiç gerek yok. E, Tuna'nın biri yanı bu anlamda e, en başta dinleyici olarak benim için de e, özel ve birazcık kendim gibi varsayıyorum dinleyiciyi. E, Bostan benim canım sevgilim diye başlayan bir şarkı bu çok meşhur bir şarkı. Bu e, Hani bir araya getirmeye çalışsanız, çeşitli şarkıcılar tarafından yorumlanan, hani, e, hat, e, herhalde bir 30-40'ı bulur. Belki de daha fazladır. E, 70'li yılların başında bu şarkı, hatta daha önce e, meşhur olduğunda her şarkıcının e, söylemeden geçemeyeceği şarkılardan biri oldu. İşte Bostan'ın güzellikleri üzerine... E, toprakların nehirleri, e, su kaynakları, e, dağları, tepeleri üzerine bir memleket türküsü diyelim. E, herkese kendi memleketi güzel gelir. Tabii ki Bosna'lılara da Bosna çok güzel geliyor. <gülüyor> Şimdi bugün çok önemli bir şarkıcı, çok önemli bir ses, bir star aslında. Bir e, Vida Pavlovich'ten bahsediyorum. Vida Pavlovich'i anlatacağım sizlere. Ama onun bir yönünü anlatacağım. E, çünkü aslında Vida Pavlovich e, Sırplar tarafından da çok benimsenen e, Sırp şarkıcı yani Sırpça müzik de söyleyen, popüler şarkılar söyleyen e, ama tabii ki belli bir kalitenin üzerinde e, hani popüler şarkılar söylese de çok seçkin bir ses olduğu için bu e, çok. Eee karizması yüksektir, sevilir. Aynı zamanda kökeni itibariyle roman olduğu için Çingenece şarkılarda söyler. Yani hem Sırp müziğinin hem de Çingene müziğinin kraliçesi diye adlandırılır. 1945-2005 yılları arasında yaşamış. Biyografiye gireceğim biraz sonra zaten. Ama burada e, uzun süre yaşadığı Sarayevo'da yaptığı Radyo Televizyon Sarayı bu. Ee, kayıtlarından seçtiğim örnekler dinleteceğim. Bunlar da çok büyük bir kısmı. Ee, Sevda Linka biraz da şöyle bir e, bağlantıyla bu programı yaptım. Geçtiğimiz günlerde Bosna Sancak e, Akademisyenler Vakfı'nın ve birkaç yine e, Boşnak Derneği'nin birlikte organize ettikleri Bosna Sancak Kültür Günleri başladı. Geçtiğimiz cumartesi açılışta bulunduk. Biraz da o vesile oldu benim için. Bir süredir de Bosna'da dolaşmadığımız için bugün Bosna şarkıları dinleteyim istedim. Bu kültür günleri içinde cuma akşamı cumartesi akşamı peramüzesinde bir cihaz dinletisi var. Tabi müzik tarafıyla ilgiliyim ben. 27 Ekim'de de yine e, Türkiye'de fazlasıyla tanınmış benim çok o kadar da haz etmediğim e, Leyla Yusic konseri var. Cemal konser salonunda. Ama bütün bunlar bu programı yapmam için e, bir bahane oluşturdu. E, Vide Pavlovic dediğim gibi Çingene kökenli Çingenece Şarkılar söyleyen, Sırf şarkıları söyleyen ve e, bugün din, dinleyeceğimiz gibi de e, Bosna şarkıları, Sevda söyleyen Çok önemli bir ses e, Duyduğunuz, yani az önce duydunuz zaten Billur gibi e, Akan bir ses Diyelim e, Bir Bosna Sevgisi şarkısı da Çalalım size e, Bosna benim Bir saniye canım bostam harika bir yer diye başlıyor Türkçe çevirilerini yine benim her zamanki destekçim beni dil bakımından her zaman destekleyen sevgili dostum Güner Emineoğlu yaptı tercümeleri ona buradan yine teşekkürlerimi ve sevgilerimi yolluyorum canım bostam harika bir yer Дана смо све кроз пропратни текст и архив некадашње радио телевизије Сарајево под ситили на живот и рад Виде Павловић. И следећи пут будите са нама. Наравно, да не заборави. Можете нас пратити и www.federalna.ba. Дослушања, драги слушаоци. Тонски релизатор Хајро Рожајец. Емисију припремила La mía chefe Sevgili dostlar, bugün Vida Pavlovich'ten bahsediyorum sizlere. Ee, Sırp Çingeni ve Bosta müziğinin e, kraliçesi diye adlandırılıyor. 1945 yılında Novisat yakınlarında fotok köyünde doğmuş. Her roman ailesi gibi, yani çoğu roman ailesi gibi, ailede fazlasıyla müzisyen var. Ee, baba gitar çalıyor ve şarkıcı. Anne ve annesi ve kız kardeşinin de sesleri çok güzelmiş. 14 yaşına geldiğinde bir kafana da çalışmaya başlıyor. Kafana dediğimiz aslında kahvehane kelimesinden geliyor. Fakat tabi orada alkolle içki de satılabiliyor. Bir kafana da dayısıyla beraber şarkı söylemeye başlamış. Yani dayısı da müzisyen. Onun eşliğinde şarkı söylemeye başlamış. 15 yaşında da sabredememiş Aleksandr Pavlovich'le evlenmiş. Pek erken geldi bana ama neyse o da benim yorumum. Sarayova'ya taşınmış ve orada yıllarca e, şarkıcılık eğitimi almış. Tabi alaylı bir şarkıcı bu. Okul okuduğunu zannetmiyorum. O belirtilmemiş çünkü. İlk 45'lerini 1972'de e, yapmış ve bu plak resmen patlamış. 500 bin tane satmış. E, pencerede bekliyordum ya da pencereyi de sabaha kadar pencereyi gözledim diye çevirebiliriz bu e, parçanın Türkçesini. Sevgilisini bekleyen bir kadının ağzından yazılmış. Dediğim gibi e, Yugos, eski Yugoslavia'nın e, popüler müzik tarihinde e, son derece önemli bir başarıya imza atmış daha ilk pl plandan. E, şimdi bu şarkıyı e, daha az bilinen Bos Bosna Ya Sarajevo Radyo Televizyonu'nda yapılmış e, kayıttan dinleteceğim sizlere. Bu arada az önce şarkının başında anons duydunuz. Bu UIT televizyon anonsuydu. E, birazcık kulağımız Boşnakça duysun diye bilerek e, şey yapmadım, kesmedim. Evet, bu e, Sabaha kadar pencerede bekledim diye çevirebiliriz. Ee, Vida Pavlov için yaptığı bu ilk 45'liği Vidya Pavlovich'in arka sesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu arada bir, bir, bir parantez açayım. Eee Sevdanin müziği genel olarak duyarlılık isteyen bir müzik. Ee, Balkan yani her müziğin olduğu gibi Balkan müziğinin de böyle bir sansasyonel işte böyle kolay kavranan bir yanı var. Eee zaman zaman o tip müzikler de dinletiyorum burada ama genellikle e, özel bir beğeniye hitap etmeye çalışıyorum. E, belli bir seviyeyi tutturmaya çalışıyorum Dolayısıyla e, sansasyon olan çok bilinen işte e, Batı pop anlayışıyla e, tasarlanmış düşünülmüş albümlere çok yer vermiyorum burada Dolayısıyla Hani basna müziği bu mu diye e, düşünebilirsiniz Evet bu e, bizim bildiklerimiz, Yani bize sunulanlar e, çoğunlukla sulanmış örnekler diyelim. E, dinleyeceğimiz parçanın adı Kız Gül Bahçesi'nde dolanıyor. <Gül> Vida Pavlovich bu dinlettiğim kayıtları 70'li yıllarda Sarajeva'da Radyo Televizyon Sarajevo Tambro Orkestrası ile birlikte e, kaydetmiş. Sevda Linka müziğinin e, son yani bir yandan sazla icra edildiğini yeri geldiği zaman hep söylerim. Tabi Bosna sazı bizimkinden biraz farklı. E, aynı zamanda da bu e, şehir müzik müziği karakteri gösterdiği için Sevda Linka müziği Ee, bütün Balkanlarda yaygın olan tambura orkestraları tarafından da yorumlanıyor. Biz o yorumları dinliyoruz daha çok. Büyük orkestralar bunlar. Boy boy tamburalar e, illi ufaklı e, bir, bir nevi yurtan sesler diyebilirsiniz. İşte meydan sözünden jurasına kadar e, oluşmuş bir takım olarak Evet e, müzisyen Alexander Pavlovich ile evleniyordu 15 yaşında orada kalmıştık bir süre sonra e, ondan ayrılıyor ve Belgrad'a taşınıyor yine başka bir müzisyen e, Stevo Ivanovich ile e, evleniyor ve kayıtlarını e, Belgrad'da sürdürüyor bundan sonraki dönemde çok fazla Sevda Linka söylememiş kaydetmemiş Bir yanıyla Çenge şarkıları kaydetmiş. Diğer yanıyla da e, popüler sırp şarkıları e, kaydetmiş. bayağı fazla miktarda. E, i̇şte bu dönemde de e, çııp ve sırp ve Çenge müziğinin kralıçe şaarrkıcısi olarak e, belleklere geçmiş. Şimdi dinleyeceğimiz bir e, tuzla şarkısı, E, yukarı tuzlayı engerekler sarmış ya da basmış diye çevirmişiz. Bir aslında engerekle ya da yılanla kastedilen şey e, bir çapkın. Çapkınlık hikayesinden bahsediyor tuzla da e, yaşanan. Müzik Fide Pavlovich'ten bahsediyorum. Ee, aslında albümleri tek tek e, sağ olsun güner çevirmiş. Hangi yılda hangi albümleri yayınladığını. E, fakat o detaya girmeyeceğim. Çünkü yalnızca bugün Sevda şarkıları dinlettiğimiz için e, bu albümleri de 70'li yıllarda zaten yayınlamış. E, 80'lerden itibaren daha popüler e, şarkılar yayınla, yayınlamış. Aynı zamanda da e, bazı Çingene Müziği albümleri de yapmış. Eee iki tane aşk şarkısı var sırada. Zaten sevdalin kaldı üstünde. En güzel şarkıyı bu akşam söyleyeceğim ve of göz yaşlarım nasıl da akıyor. Şimdi Banyaluka şehriyle ilgili pek çok şarkı var. Onlardan birini dinleyeceğiz. Banyaluka, e, Bosna Hersek Federasyonu'nun çok önemli bir şehriydi eski zamanda. Tabi bugün de önemli. E, özellikle Boşnak Müslümanların e, kültürü yaşamında son derece önemli bir şehirdi. Ve e, Sevdalinka müziği açısından da Banyaluka şarkıları, Çok özeldir. Ee, güzel Şehir Paneluca adını taşıyan bir e, parça. Yine şarkıcımız Vida Pavlovich. yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Güneş doğudan güçlü parlasın diye çevirmiş sevgili günah. əziz MÜZİK Evet, hemen araya fazla laf sokmadan, e, şimdiki şarkımızı dinleyelim Fakirim, her şey işin deli oluyorum. Aslında bir, bir a, e, sitem ve ayrılık şarkısı. <Gülüyor> Sevgili dostlar programın sonuna geldik. Son şarkımız İgman Dağı'ndan bakmak harika bir şey diye çevirmiş Güner. Şimdi İgman Dağı ile ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Burada şarkıda gayet iyimser bir tablo var. Tabi dağın güzellikleri veya da oradan gözüken şehrin güzellikleri ile ilgili. Fakat e, İgman Dağı'nın e, bizi de uyandırdığı çağrışımlar bambaşka. Öncelikle 1992 sonrasında Bosna Savaşı sırasında şehir kuşatıldıktan sonra İgman Dağı'ndan yoğun atışlar yapıldı ve şehrin göbeğine çok yoğun ateş altında tutuldu Sırplar tarafından. Bir de 1942'de yaşanan bir olay var. 27-28 Ocak bu ocağı birbirine bağlayan akşam e, yine Alman orduları tarafından e, kuşatılmış Sarayevo'ya e, partizanlar bir e, yarma hareketi yapmak isterler e, ve o hareket sırasında tabi e, başarılı olan bir e, hareket en azından bir dereceye kadar e, 40 tane partizan o e, Uyuşturucu kullanmadan yani e, eter kullanmadan, kloroform kullanmadan e, ameliyata alınmış ertesi günü. Hepsi yaralanmışlar. Bu olayda her sene e, aynı günden 27-28 Ocak'ta anılıyor e, Bosna'da. E, ve bu konuyla ilgili de Zdravko Şatro bir e, şat, şotra özür dilerim 1983'te İgmanski Marş adlı bir e, film çekmiş. İşte İgman Dağı'nın çağrıştırdıklarına değinmiş olduk. Bu ek bilgiler için de Günev'e çok çok teşekkür ediyorum. Ee, İgman Dağı'ndan şehre bakmak ne güzel. Büyük Ses Çengene Kökenli şarkıcımız Vida Pavlovich'ten söz ettim sizlere ve Radyo Televizyon Sarajevo kayıtlarından örnekler dinlettim. 70'li yıllarda yapılmış kayıtlardı bunlar. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var 15 dakika için. Ayrıca bütün sosyal medya ağlarından bana ulaşabilirsiniz. Ve son olarak hatırlatayım yine ee, hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninmeriani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Selahattin'e ve Güner Eminoğlu'na yeniden çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Selahattin'e <gülüyor> Sə-mi spuni, n-ai c-o când s-a viz. Sə-mi şorə mərgein, ai c-o anın be yanı hazırlayan ve sunanı Muamlar ketenço <Sessizlik>